Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Kardeşlerim bugün Allah-u Alem 21 Ocak 2017 Cumartesi. Öyle mi? 20, 20. 21 mi 22 mi? 21. 21 tamam. Bugünkü dersimiz yine halis bir Müslüman, iyi bir insan nasıl olunur? Allah Azze ve Celle'nin bize vermiş olduğu direktifler var, emirler var, nehiler var. Bu emirler ve nehiler Kur'an-ı Kerim'de bizzat zikredilmiş. Kur'an'ın şerhi olan, tefsiri olan, Kur'an gibi yaptırım gücü bulunan, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıkan mübarek, kelimeler yani sünnet bizim nasıl yaşayacağımızı rotamızı ne yapıyor? tayin ediyor. Şimdi bakacağız. Daha önceki haftalarda Hücurat suresi 11. ayeti kerimeyi dilimizin döndüğü kadar açıklamaya çalışmıştık. Önceki hafta Hücurat suresi 12. ayeti Ayet-i Kerime'nin, kerimesinin bir kısmını dile getirmeye çalıştık. Şimdi de kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Rabbimiz Celle ve Ala Hücurat Suresi 12. Ayet-i Kerime'de devamen tecesse su" buyuruyor. tecesse su". <gülüyor> ne demek? Birbirinizin kusurlarını araştırıp birbiriniz hakkında casusluk yapmayın. Ama bu devletler arasındaki casusluk değil ha. Devletlerin birbirleri için casusluk yapmaları caiz olan bir şey. Burada Müslümanların, müminlerin birbirlerinin ayıpla, ayıplarını araştırıp o ayıplarla onu rezil kepaze etmek istemeleri insanların gözünde onu düşürmek için çalışma yapmaları demek. Evet, <gülüyor> Allah Azze ve Celle eğer bir şeyi emrettiyse bunun muhakkak neyi var? Bir hikmeti var, bize faydası var. Bir şeyden bizi nehyettiyse bunun da bir hikmeti var, bizim için bir faydası var. Şimdi Allah Celle Şanuhu neden? وَلَا تَجَسَّسُوا buyurdu. Birbiriniz hakkında casusluk yapıp birbirinizin gizli hallerini araştırmayın. Bir insan bir günah işleyebilir. Günah müminlere, Müslümanlara, Allah'tan korkan kişilere, günahtan çekinen kimselere, ahirete inanan kimselere, yani biz mümin kullara. Bir günah işleyebilir. Biz peygamber değiliz, melek de değiliz. Ama günah işlediğimizde tevbe kapıları var. Tevbe ederiz. Halisane şekilde tevbe ettiğimizde Rabbimiz Azze ve Celle bu günahımızı ne yapar affeder. Eğer bir daha biz buna dönmezsek. Ama yine döndük günaha. Biz insanız çünkü. Şeytan bizim kan mecralarımızda dolaşıyor. Şeytan var. Minel cinneti vannâs diyor Allah. Kafir cinnilerin şerlerinden ve kötü insanların şerlerinden de felakın Rabbine ne yaparım? Sığınırım. Demek ki sadece bizi Allah Azze ve Celle'den gaflete düşürmek isteyenler, şeytanlar, kötü cinler, kafir cinler değilmiş. Kötü insanlar da bizi Allah Azze ve Celle'den gaflete düşürme hususunda çaba sarf ediyorlarmış. İşte ama insanlardan, ama nefsimizden, ama cinlerden, şerrilerden bize bir ığva geldi bir kötülük işledik aklımız başımıza geldi tevbe ettik Rabbimiz celle ve ala dileriz tevbemizi kabul buyurur bizim de tevbemizde sabit olmamızı bize kolaylaştırır Evet, bir kimse bir günah işleymiş olabilir günah işledikten sonra pişman olup o günahtan tevbe etmiş olabilir eğer biz o kişinin kusurlarını Günahtan sonra Onun günah işleyip Tevbe ettikten sonra Tekrar araştırıp Piyasaya sürersek Ortaya atarsak Ortalık yatışmışken Tekrar bir kötülüğü hortlatmış oluruz Onun için Allah Azze ve Celle Birbirinizin günahlarını araştırıp kötü hallerini araştırıp piyasaya sürmeyin buyuruyor. Bakın herhangi bir toplulukta herhangi bir toplulukta eğer o topluluğun müntesibleri birbirlerinin kötü taraflarını araştırıp ama tabii kötü tarafın araştırılacak olduğu durumlar da var. Ama her şeyi biz ne yapmalıyız? Yerine göre kullanmalıyız. Yerine göre, ortalık düzelmiş iken tutar, biz tekrar fitnenin, fitne tohumunun ortaya çıkması için çalışırsak milleti ifsad etmiş oluruz. Evet, hem sonra da kusurların ortaya dökülmesi ve bunun dile dolanıp diğer kişilere anlatılması, sosyal nizamı bozmaya sebebiyet verecek olan davranışlardandır. Bugün halen daha yaşanıyor bu mesele. Bir insan günah işler, türlü kötülükte bulunur, ondan sonra tevbe eder, Allah Azze ve Celle'nin yoluna döner, insanlara hayır işlemeye başlar ama kötü zihniyetli, kötü fikirli, kötü düşünceli, Kişiler ne derler? Ulan 15 gün önce neydin sen? Oğlum 15 gün önce şişenin dibine vuruyordun tık tık tık tık tık içiyordun bilmem ne yapıyordun. Ulan her türlü pislik senin kafanın altından kalkıyordu. Hangi taşı kaldırdık sen oradaydın. Bela çomağı gibiydin. Oğlum şimdi peygamber peygamberde mi oldun. Denmiyor mu? Deniyor. Deniyor. Adam ilim tahsil etse hayırlı bir İşe insanları teşvik etse sen daha önce neydin deniliyor. Neden başına kakılıyor onun daha önceki hali hareketi? Ondan sonra o adam ona teşekkür mü ediyor? Hali daha önce kötü olup tevbe eden, insanları hayır'a davet eden, hayırlı olma yolunda yürüyen kişi, o kişiye teşekkür mü ediyor yoksa kalbinden buğuz mu bağlıyor? İşte kalbinden buğuz bağlıyor, o ona Sırt arıyor, öteki ona sır tarıyor. Bu sefer ne yapıyor? İnsanların arasındaki kardeşlik bağı çürüyor. Allah Azze ve Celle kardeşler arasında buz olup da münaferet olmasın, nefret tohumları dikilmesin diye ne buyuruyor? Birbirinizin hakkında kötülükleri araştırmayın casusluk yapmayın evet bunun yanında şimdi birbirimizin kötülüğünü ne yapmayacağız araştırmayacağız Allah'ın Celle ve Ala bize emri bizden istediği bu ama bunun yanında kişi günahını normal karşılayıp bir günah işliyor bu günahtır tevbe et dediğinde Kardeşim neyin günahı ya? Herkes bunu yapıyor. Mesela zina ediyor adam. Ne diyor? Para mı yaptım diyor. Alan razı, satan razı, veren razı diyor. Sen ne oluyorsun diyor. O zaman genç ne yapıyor? Aa, demek ki alanda verende razı olduğunda bu normalleşiyormuş diyor. Ya de gitti 20. yüzyılın firavunlarından bir tanesi bundan epey zaman önce geberdi gitti. Ne diyordu? Karşılıklı rıza ile olursa zina olmaz. Ancak işin içine para girerse o zaman zina olurmuş. Euzubillahimineşşeytanirracim. Allah'a yemin olsun şeytan bile bu şekilde bir tarifle zinayı ne yapmadı, tarif etmedi. Kardeşler zina nedir zina? Bakın biz eğer kelimeleri, kavramları İslam'ın içini doldurduğu ayetlerin, hadislerin ve ulemanın içini doldurduğu gibi doldurmazsak şeytanın yaveri gelir bize ne yapar? Din satar. Bizim dinimizi bize satar. Zina nedir? Erkeğin ve kadının evlenmesi caiz olan, helal olan, evlenebilir durumda olan, evlenebilecek olan durumda olan kişilerin nikah akdi olmadan cinsi temasta bulunmalar. Öyle mi? Bak nikah akdi. Alan razı, satan razı da nikah akdi var mı? Yok. Yok. Nasıl o zaman bu helal oldu? İşte bak bunu şeytan ona ne yaptı? Vahyetti. Ta ki bizimle gelsin mücadelede bulunsun. Allah da vahyeder Celle Şanuhu peygamberlerine. Şeytan da vahyeder avanesine. Allah Azze ve Celle vahyeder peygamberlerine. Allah'ın Celle ve Ala kulları Rablerinin kendisinden ne şekilde davranmalarını istiyorsa onu bildirmek için. Ama şeytan da avanesine vahyeder ne için? Muvahid kullarla, mümin kullarla, müslim kullarla, salih kullarla intriga yapsınlar ve onlarla karşı karşıya gelip mücadelede bulunsunlar diye. Bu Firavun şimdi gitti geberdi gitti. Orada ne yapacak? Burada vermiş olduğu bütün o sahte fetvaların cevaplarını verecek ama vallahi veremeyecek. Çünkü burada vermedi. Hiç kimse kabul etmedi. Ancak kendisi gibi zinakarlar ne yaptı? Onu kabul etti. Elhamdülillah muvahhitler bunu kabul etmedi. İsmini anlıyoruz. Neden? Ee, lüzum değil. Herkes onu anladı. Yaşamıyor artık. Geberdi zaten. Ne dedik ya? Futus diye. Evet. Evet. Bunun yanında kişi günahını normal karşılayıp insanları bu günaha çağırıp davet ediyorsa, ortaya çıkarılmış bu günahla ve günahın sahibinin şerri insanları ifsad edecekse bunun açıklanmasında bir mahsur yok. Bunun açıklanmasında bir mahsur yok. Adam ne yapıyor? Kendini... Güzel bir kelleye kuyruğa büründürmüş ama çocuklara musallat olur bir durumu var cinsi cihette. Allah'tan afiyet dileriz. Bu adam ne yapmış? Bir e, düzene kurmuş, okul açıyor, kurs açıyor bilmem ne açıyor ama bunun bu şekilde bir durumu olduğunu sen biliyorsun. Ne yapacaksın o zaman? Müslümanlara bunun bu şekilde bir zafiyetinin olduğunu söyleyeceksin. Söylemezsen adamın hem dünyası hem efendime söyleyeyim e, hayatı kararacak. O çocuğun hayatını kararacak. İşte bu gibi zararlı olan kişileri ifşa etmek de farzdır. Vela vale tecessesü ayeti kerimesini burada ne yapamazsın? Yürürlüğe koyamazsın. Her şeyi yerine göre ne yapmak lazım? Oturtmak lazım. Evet, ama bunun yanında kardeşimiz bir kusur işledi ve gerçekten tövbe etti. Kusur bizim için. Hangimiz var kusursuz? Bugün günah işlemeyen kim var? Belki bir iki kişi var, o da şu, belki bu bir de o. Neden? Onlar günah işleyecek durumda değiller onun için. Vallahi hepimiz az çok günah işledik bugün. Bir kardeşimiz günah işledi. Allah Azze ve Celle'ye tevbe etti. Biliyoruz tevbe ettiğini ama onu ne yapmak lazım o kardeşi? Tevbesinde ısrarlı olsun, tevbesini bozmasın diye yalnız yalnıza irşad etmek lazım. Bunun ...yaptığının caiz olmadığını... ...insanların arasında değil... ...Rasulullah aleyhissalatü vesselam... ...ashabının arasında bazı kimselerin... ...İslam'a göre olumsuz... ...davrandıklarını ne yapıyordu... ...görüyordu... ...Efendimiz ne buyuruyordu aleyhissalatü vesselam... ...sizin aranızda şu şu şu davranışları... ...yapanları görüyorum... ...onlar bunu yapmasınlar... ...eğer yaparlarsa başlarına böyle böyle... ...belalar ve musibetler gelir... Diyordu, kimseyi işaret etmiyordu. Ama herkes ne yapıyordu? Bu meseleden nasibini alıyordu. Evet. Allah Azze ve Celle devam ediyor. Biriniz diğerini arkasından çekiştirmesin. Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Bundan tiksindiniz değil mi? Buyuruyor. Ayet-i Kerime'nin diğer bir kısmında. Şimdi neden Allah Azze ve Celle böyle bir e, tasvirle geliyor? Biriniz, diğerinizi arkanızdan, arkasından çekiştirmesin, etini yemesin. Zira ölmüş bir kardeşinizin etini yemek nedir? Size hoş gelmez. Bundan tiksinirsiniz. Neden böyle bir tasvirle geliyor Allah dikkat edersek dünyada ve ahirette en hayırlı olan yemek nedir et yemeğidir en hayırlı yemek et yemeği İnşallah cennete gittiğimizde peygamber aleyhissalatü vesselama soruyorlar ne yiyeceğiz ey Allah'ın rasulü diyorlar balık ciğerinin ziyadesi diyor peygamber efendimiz Balık ciğerinin ziyadesi Onun ne olduğunu şimdi biz bilmiyoruz Balık ciğerinin ziyadesi Hangi balığın ziyadesi bu da önemli değil Ama orada bize verilen Müjde cennete gidenler Balık ciğerinin ziyadesini yiyecekler Allah azze ve celle cümlemize Balık ciğerinin ziyadesini Yemeği nasip etsin Şimdi demek ki Dünyada ve ahirette en hayırlı Yiyecek maddesi Etmiş Burada insanın etini de çok lezzetli olduğunu söylüyorlar insanın eti. Neden? Çünkü her şeyin en kalitelisini yiyor insan. Kaliteli yiyince bak ne yapıyor? Arı kaliteli olanı yiyor. Ve konmuş olduğu çiçeğe bir zarar vermiyor. Ama kaliteliyi bırakıyor. Yani balı bırakıyor. Bunun gibi insan etinin de lezzetli olduğu söyleniliyor. Biz yemedik ama yamyamlara sormak lazım. Şimdi dedikoduya başlayan insanların yanında bir şeytan hemen ne yapar biter? Onların ağzına birer parmak balçalar o bir şey söyler. Dedikoduyu dinleyen A, böyle de bir durumu var. Sen bunu bilmiyorsun bak. Daha neleri var, neleri var. Ne kirli çamaşırları var bunun, bu hınzırın. Sen bunu bilemezsin deyip ne yapıyor? O onu söylüyor. Biraz sonra öteki bir şey söylüyor. Nihayete erdiremiyorlar dedikoduyu. Şeytan geldi bunların arasına ne yaptı? Güzel bir diyalog kurdu sözde. İşte burada manevi bir şekilde insanın eti yenmiş olur. Manevi bir şekilde insanın eti yenmiş olur. Çünkü insan dedikodu ederken gerçekten lezzet duyuyor, haz duyuyor. Ağzının sulara akıyor dedikodu ederken. Kendinden geçiyor adeta dedikodu ederken. Öyle değil mi? Bir bakıyorsun, adam kendini kaybediyor. Saatlarca dedikodu ediyor, vaktin nasıl geçtiğini bilmiyor. Halbuki Allah Azze ve Celle'yi zikretmiyor bu insan. Dedikodu ettiği kadar Allah'ı zikretmiyor Celle Şahin'e. İşte bu şekilde çok lezzetli bir şey yiyen bir insan buna deseler ki, Yahu kusura bakma çok lezzetli yedin ama en son lokmayı ağzına atarken buna deseler. Vallahi şu koyun ölmüştü. İşte komşu kesti, pişirdi, taşırdı, kızarttı, getirdi, sana ikram etti. Bu adam bundan tiksinir mi? Tiksinir. İşte aynen böyle. Biz ne yaparız? Dedikodu ederken kendimizden geçeriz, lezzet alırız şeytanın yıvasıyla. Ama gelse birisi Allah Azze ve Celle'yi hatırlatsa bize, dese ki vallahi bütün sevapların bu adamın oldu. Pişmanlık duyar mı bu adam? Duyar. Yarın ahirette bu hakkını helal etmeden cennete gitmek sana yok dediğinde üzülür mü? Üzülür. İşte Allah Azze ve Celle bu üzüntüyü ne yapıyor? O gün bizim yaşamamamız için burada dedikoduyu terk etmemizi bize emrediyor tiksindiniz değil mi diyor ölü etini yemekten kardeşinizin dedikodusunu yapmakla da diyor aynen bu şekilde ne yaptınız ölü etini yedi gibi oldunuz nasıl ki bize ziyafette ikram ettiler ama ziyafetin son lokmasını yutarken dediler ki bu koyun ölmüştü adam kusar ya kusmaz mı içi dışına çıkar Belki orada 5-10 dakikalık bir lezzet duyar ama Ömrü boyunca onu unutmaz Ömrü boyunca onu unutmaz Nasıl onu unutmaz? Bizim akrabamızdan bir tanesi Biz tencereleri ters koyarız Yani böyle açık koymayız Kadın yıkamış tencereyi Açık koymuş Gelmiş fareler içine pislemiş Kadının da gözleri bozuk Devrüşü gün kocası demiş ki bir pilav yap. Beraberce oturup yiyelim. Şimdi pilava ilk önce ne yapılıyor? Ya konuyor. Birazcık ne kızartılıp atılıyor içine arpa şehriye. Arpa şehriyeyi atmış, kızartmış. Öyle sanmış adam. Bakıyor ki kara kara bir şeyler var. Diyor yanmış diyor arpa şehriyesi. Bir tanesi düşmüş yere. şöyle eline bir elliyo ana. Bir baksaki ortadan yarılıyor anıyor onun ne olduğunu iç dışına çıkıyor halen daha pilav yemiyor adam 10 sene olmuş bu mesele onun başına geleli 10 sene olmuş pilavı vallahi diyor aklıma diyor geldiğinde gözüm gördüğünde sanki diyor, onu yiyorum gibi diyor geliyor onun için diyor pilav yiyemiyorum şimdi işte bak Allah Azze ve Celle fekerihtumuh buyuruyor tiksindiniz değil mi Bak işte tiksinilecek bir durum. İşte bugün haksız yere dedikodu yapanlar, birbirlerinin ayıplarını arayanlar, yarın Allah'ın huzurunda ne yapacaklar? Ne yapacaklar? Pişman olup, istifar etmek isteyecekler ama istifar edemeyecekler. İstifrah da edemeyecekler. Hani bazı kimseler kusmaya istifar etmek deniyor. İstiğfar etmek demek ayrı şey, istifrah etmek demek ayrı şey. Bunları ne yapmayalım? Birbirine karıştırmayalım. İstiğfar etmek, estağfirullah demek. İstifrah etmek, içindekini çıkarmak, kusmak demek. Evet. Kardeşlerim, Arkadan çekiştirmenin Türkçedeki adı dedikodu, Arapçası ise gıybettir. Gıybet, adam çekiştirmek, onun olmadığı yerde, onun aleyhine ileri geri kötü söz söylemek, o kişiyi yerip yırtmaktır. i̇bn Asakir, Rahimehullah, din kardeşinin yüzüne söylemekten hoşlanmadığın, Din kardeşinin yüzüne söylemekten hoşlanmadığın, yüzüne söylemekten çekinip gocunduğun şey gıybettir diyor. Gıybetin ne olduğunu da bize bu şekilde ne yapıyor açıklamış oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından birini gıybet etmenin ölmüş insan etini yemek gibi olduğu da hasreten ne yapıyor? Bildiriliyor hadiste. Ölmüş bir insanın etini yemiş gibi olur diyor. Gıybet etmiş olan. Ebu Davud da rahimahullah kaydedildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıkarıldığımda Allah tarafından Celle ve ale, şimdi herkes İsra mucizesini yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın bir gecede Mekke'den Kudüs'e yolculuk, gece yolculuğu yaptırılmasını kabul ediyor. Çünkü bu ayeti kerimeyle sabit. Ama miraç hadisesini inkar ediyorlar, hadis inkarcıları. Bunların, bunların peygambersiz bir din ortaya koymaları istediklerinin göstergesi bu yaptıkları. Kim ki hadisleri, sahih hadisleri inkar ediyorsa... O kimse nedir kardeşler? İslam'dan çıkmıştır. Sahih hadisleri inkar eden kimseler İslam'dan çıkmıştır. Ebu Davud rahimahullah kaydettiğine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Miraca çıkarıldığımda bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalayan kimseler gördüm diyor. Neden normal tırnaklarla yüzünü gözünü tırmalayan değil de bakırdan tırnaklar olduğunu Bakırdan tırnaklarıyla yüzünü gözünü tırmaladığını peygamber efendimiz söylüyor Çünkü insan bir tarafını tırmalasa şöyle kaşısa ne yapar Eğer acı verirse birazcık daha kaşımayı ne yapar Hafifleştirir ama eğer bakırdan tırnağı olsa yahut da herhangi bir e, metalden tırnağı olsa ister hafif karıştırsın kaşısın ister şiddetli karıştırsın etini kaşısın ne yapar? Elem ve ızdırap duyar. Çünkü tırnak neye bağlı? Ete bağlı et parmağa bağlı parmaklarla sinirlerle insan ne yapıyor? His organlarına bağlı. Burada eğer vücudu acıdığında ne yapacak? Biraz daha az yapacak ya da terk edecek kaşımayı. Ama eğer tırnak bakırdan olursa muhakkak az dahi kaşımış olsa ne yapacak? Elen ve ızdırap çekecek. Yani elen ve ızdırapları devamlı olacağını bildirmek için Resulullah Aleyhisselam bakırdan tırnaklarla yüzlerini yırtarlar buyuruyor. Evet. Bunlar kimler dedim Cibril Aleyhisselam'a? Cibril Aleyhisselam da gıybet ederek insanların etini yiyen, şahsiyetlerini zedeleyen kimselerdir. İşte onların çekecekleri cezalardan bir kısmı budur buyurduğu bildiriliyor. Evet kardeşlerim, <gülüyor> dedikodu yapanların, bu kötü laflarını dinlemek de haramdır. İki kişi dedikodu yapıyor. Sen ne yapamazsın? Gidip de onların meclisine oturup bunu dinleyemezsin. Neden haram oluyor? Onun sebepleri de var. Onları biz dinlediğimizde adeta onları teşvik etmiş oluruz. Biz dinliyoruz ya. Onlar nasıl olsa bizim piyasamızda, pazarımızda Müşterimiz var diye ne yaparlar? Biraz daha şevklenirler. Bizim onları dinlememiz onlara ne yapar? Kuvvet verir adeta. Onları teşvik eder adeta. İkincisi eğer kişi onların dedikodularını dinlediğinde başka dedikoduları başka Sırları araştırma içinde olabilir. Öyle mi? Yani bir sırra vakıf olan başka sırları öğrenmek isteyebilir. Yahut da ondan duymuş olduğu kötülükleri gidip başka birine anlatma ihtiyacını hisseder. Bu şekilde de insan ne yapar? Dedikodunun artmasına, gıybetin yayılmasına sebebiyet verir. Onun için daha bir sürü mahsuratı var da şimdi hepsini sayacak değiliz. Ama bütün bu mahsuratlar bu ikisinin neyinde arasında dönüp dolaşır. Evet, dedikodu meclislerine işimiz düşerse, Öyle ya adamlar dedikodu yapıyorlar. Bizim de mesela ne yapmamız lazım? Oradan bir arkadaşı çağırmamız lazım. O arkadaşı çağırmak için de kulağımız ne yapıyor? 3-5 metre ileriden de söyleneni duyuyor. Eğer böyle bir durum arz ettiğinde takınacağımız tavır bize bildirilmiş. Evet normalde dedikoducuların yanına gidip dedikodularını dinlemeyeceğiz, oturmay oturmayacağız. Ama öyle bir durum arz etti ki oraya girmemiz muhakkak e, elzem oldu. Bu, bu şekilde bu sefer nasıl davranacağız? O bile bize bildirilmiş. Yani günaha girmenin bütün yollarına Allah ve Resulü set koymuş. Sen seti aşarsan cehenneme düşersin. Neden set konulur? İlk önce yazı yazılır girmek yasaktır diye. Ondan sonra set konulur. Ondan sonra bir başka set konulur. Ondan sonra mayınlı tarlaya ne yaparsın? Girersin orada mayın patlar havaya uçarsın. Bu da aynen bunun gibi. İbn-i Abid Dünya rahimahullah şöyle bir e, rivayette bulunuyor. Bir cemaat içinde bulunurken bir kimse hakkında gıybet edildiğini görürsen o kimse için dedikodusu, Yapılan için yani Onun ırzını, namusunu, şeref ve haysiyetini savunarak ona yardımcı ol Bir daha okuyalım çünkü burası önemli bir şey Bir cemaat içinde bulunurken Bir kimse hakkında gıybet edildiğini görürsen O kimse için yani kim için? Kendisinin dedikodusu yapılan kimse için onun ırzını, namusunu, şeref ve haysiyetini savunarak ona yardımcı ol. Ama tabii bu adam gerçekten savunulacak bir durumu varsa, hani demin dedik ya çocuklara musallat olacak, böyle bir fikri olan, böyle bir durumu olan adamı da savunacak halin yok. Adam tevbe etmiş, gerçekten İhlaslı olma yolunda ama birkaç tane kötü zikirli, kötü fikirli, kötü zihniyetli kişi onu insanların arasında ne yapıyor? Düşürmek istiyor. Çünkü onun zikrine, fikrine, onun gitmiş olduğu yere muhalif bir durumu var o kimsenin. Kimse kimsenin inandığı gibi inanmakla mükellef değil. Kimse kimsenin reddettiğini de reddetmekle mükellef değil. Ama hepimiz Allah ve Rasulü'nden gelenleri tasdik etmekle mükellefiz. Hepimiz Allah ve Rasulü'nün kerih gördüklerini kerih görmekle mükellefiz. Ben Adem'i aramda bir münakaşa çıktı diye her türlü hayırını ne yapamam? Göz ardı yapamam. Ama Adem'in her türlü yaptığını da kabul etme durumunda olmam. Yaptıkları hayırlıysa alel-ra'si vel-ayn, yaptıkları İslam'a muhalif, insaniyetin hoşuna gitmeyen bir durumdaysa o zaman da derim ki bunlar bana lazım değil. Evet. Devam ediyor İbnü'l-Dünya'nın yapmış olduğu rivayet ve cemaati de ondan men etmeye çalış. Oturdular. Ne yapıyorlar? Kurmuşlar efendime söyleyeyim şeyi, sofrayı bir birilerini asıp kesiyorlar, dokuyorlar orada. Birbirlerinin ırzını, namusunu söyleyip dedikodu yapıyorlar. Bu kötü sözden onları men etmeye çalış. Veya bunu yapamıyorsan oradan kalk git günahlarına ortak olma diyor. Var mı başka yapılacak mesele? Bizim nasıl davranacağımızı bak en güzel şekilde Ortaya koyuyor. Neymiş? Bir kimse, bir kimsenin dedikodusu yapılıyorsa, bunu biz gördüğümüzde o kimseleri savunacakmışız eğer boş yere dedikodular yapılıyorsa. Savunamıyorsak onları susturmanın yolunu arayacakmışız. Susturamıyorsak oradan kalkıp gideceğiz. En basit de bu, kalkıp gitmek. Evet, biz böyle mi yapıyoruz bugün? Birisinin dedikodusu yapılırken ona katılıp o kişi hakkında başkalarının bilmediklerini sayıp ortaya dökmüyor muyuz? Allah Azze ve Celle bizi bu illetten muhafaza buyursun. Gerçekten bugün en müttaki olanımız da en şaki olanımız da bu hastalıkla muallel kenarından, köşesinden efendime söyleyeyim bilmem neyinden buna ne yapıyoruz? Bulaşıyoruz. Allah bizi afiyette bıraksın. Evet. Dedikodu ve gıybetten çekinmenin kurtuluşumuza sebep olacağı müjdesi verilmiştir. Yani kim dedikodudan gıybetten onun bunun e, hakkına girmekten çekinirse Allah'ın izniyle kurtuluş üzerinde olur diye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın buna benzer neleri var? Sözleri var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kim ki diyor? iki çenesinin arasına yani diline ve iki bacağının arasına yani fercine erkeklik aletine yahut da dişilik aletine Sahip çıkar da diyor bana söz verirse kefil olursa ben de onun için diyor ne yaparım? Cenneti vaat ederim. Cennetlik olma durumunu ona müjdelerim. Hatib Rahimahullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir kimsenin malı az, çoluk çocuğu çok, namazı güzel olursa, La ilahe illallah, bugün tam tersi. Malımız çok, çoluk çocuğumuz az, namazımız da güzel değil. Hani namaz güzel değil derken, öyle boyalı pudralı namaz değil tabii. Namazın farzlarına, vaciplerine, sünnetlerine, riayet ederek ıhlaslı bir şekilde kılınan namazdan bahsediyor burada. E şimdi gidiyoruz camilere. Allah hakkı için namazlarımız gerçekten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin "Sallu kemaa raeytumuni usalli." Benden gördüğünüz gibi namaz kılın dediğine uyuyor mu? Ya sanki arkadan düşman kovalıyor. 10 dakika sonra muharebe başlayacak. Muharebe başlamadan önce şu farzı, farziyeti yerine gelebilecek şekilde eda ediverelim düşüncesi var sanki insanlarda. Arkadan Fatiha okumadan imam hem <gülüyor> Fatiha'yı okuyor sözde hem de Zammı Sure'yi okuyor. Nasıl okuyor kardeşim bunu? Yahu senin vazifen insanlara örnek olmak, numune olmak. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hareketlerini, halini, dinini, ibadetlerini, akidesini, itikadını bildirmek. Bir insan her gün namaz kılmakla mükellef günde beş defa. Sen imamsın. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? İmamlarınız diyor sizin için diyor namaz kıldırırlar. Eğer diyor düzgün yaparlarsa hem diyor size hem diyor onlara diyor ne var? Ecir var. Eğer diyor nakıs yaparlarsa bunun diyor kabahati imamın üzerine cemaate bir şey yok. Ama şimdi cemaat de demeyecek ha Aa, maşallah barakallah yani havada soğuk efendim, İmam efendi hani çar çabuktan 3 dakikada ne yaptı namazı haşladı bizi sıcacık eve gönderdi böyle diyor düşünmeyecek. Ha? Biz ne yapacağız gideceğiz imam efendiye güzel bir ses tonuyla ahlaki bir durumda diyeceğiz hocam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kıldırılış şeklini bana sünnetten tarif eder misin delillerle? O zaman ne yapacak? Adam anlayacak yaptığı hatayı. Ama ona da ne yapmamış olacağız? Hakaret etmemiş olacağız. Ben imamken, Salihli'de sesi çok güzel olan bir imam arkadaş... Merkez camilerden bir camiye sesi güzel diye, kıraatı güzel diye imam tayin olundu. E tabi şimdi cemaat çok olunca imamın ne yapıyor? Aşkı şevki geliyor. Ben şimdi bizim evde üç kişiye konuşuyorum, böyle ötemiyorum orada. Orada ses biraz daha boğuk oluyor, kısık oluyor. Ama burada şimdi 100 kişiyi, 150 kişi kişiyi görüverince... Allah'a yemin olsun çenemde ne yapıyor? Düşüyor. <gülüyor> Namaz kıldık. Öğlen namazındaydı. Şimdi sesi güzel ya. Sesi güzel insan sesinin güzelliğini göstermek ister. Ve bu caiz olan bir şeydi. Namazı bitirdik. Selama geldi sıra. Ama Allah'a yemin olsun onun arkasında namaz kılarken çok rahat namaz kılıyorum. Maharicu hurufatı çok güzel istediğim gibi. Ruku'su, secdesi, kavmesi her şeyi güzel. Ama sıra geldi selama. Esselam aleyküm ve rahmetullah dedi sağ tarafa selam verdi e bunun bir de sol tarafı var esselamu <gülüyor> aleyküm ve rahmetullah Maşallah barakallah Kebedi de ciğeri de Körük gibi Çek çekebildiğin kadar 40 elif miktarı yürüyor Bana göre bir şey yok O isterse 80 elif miktarı Uzatmış olsun Ben beklerim Sol tarafa ne zaman Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dedi. Ondan sonra Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Derim Namazdan çıkarım Benim namazıma bir şey olmaz çünkü ben biliyorum namaz kılmanın durumunu. Ama cemaat? Cemaat ne yapacak şimdi? Esselamu Aleyküm ve Rahmatullah diyecek, bitirecek. Ötekisi Aa -a -a -a -a -a -a! uzatacak daha uçkur havası gibi. Vallahi ağlanacak bir durum bu durum. Ama biz gülüyoruz. Neden gülüyoruz? Yani ağlanacak halimize gülüyoruz. <gülüyor> oturdum kalkmadım. Tesbihatı yaptık neyse. Kalkan gitti, kalkan gitti, kalkan gitti. Eğer ben söylemezsem bu bana vebal olur. <gülüyor> Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَالْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَاِنْلَمْ يَسْتَطَعْ فَبِلِسَانِهِ فَاِنْلَمْ يَسْتَطَعْ fakat kalbi zelik iman. Sizden diyor birisi bir kötülük gördüğünde onu diyor eliyle değiştirsin. Muktedir değilse diliyle değiştirsin. Muktedir değilse kalbiyle ondan razı olmadığını bildirsin. Zelik iman. Bu da diyor imanın en zayıf kısmı. ben iyice şunu çıkaracağım kusura bakmayın neyse herkes çıktı tabi hoca efendi kendisine has çıkacak yerden çıktı o çıkmadan önce gittim ben kapısına damladım kaçmasın oradan kaçarsa bir daha tutamam yani yoğurdun sıcaklığı Yerindeyken mayayı vermek lazım. Çok sıcak verirsen maya yanar. Çok soğuk verirsen maya tutmaz. Tabi bizim arkadaşımız. Selamun aleyküm aleyküm selam. Hocam dedim Allah mübarek etsin yeni vazifeni. Ve kulü linnâsuhusne insanlara güzel söz söyleyin. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarırmış. Dilimiz tatlı olacak ama bal sürüp de tatlı olmayacak ha. Yani acı biber yiyen adamın dili acı olmuyor. Bal yiyen adamın dili tatlı olmuyor. Söylediğin söz tatlı olacak. Velev ki acı bir söz söylemiş olsan dahi onu söylemesini bileceksin batmayacak adama. İnsan sivri dilli olabilir. Fakat söylediği sözü öyle bir yumuşatır ki yumuşak olarak o sözü sokarsın ona. Adam ne yapar düşünür? Ne söylenmek istediğini anlar, ona göre hayatına nizam verir. Neyse tebrik ettim şeyini. Dedim hocam, <gülüyor> imam dedim Allahu Ekber demeden, cemaat dedim Allahu Ekber dese dedim ne olur? Hani fıkhi bir mevzu. anladı çakal <gülüyor> yani sözü nereye getireceğimi anladı anlamamazlıktan geldi olsun o anlamamazlıktan gelse dahi ben ne yaparım anlayıp anlamadığını tescil etme usuna başka bir soru sorarım hocam dedim me'mum yani imama uyan kimse imamın Allahu Ekber lafzından önce Allahu Ekber dese uymuyor değil mi imama? Uymuş olmuyor. Evet dedi olmaz dedi. Dedim tamam. Ya dedim selamda. İmam dedim çok uzatırsa. İmamdan önce me'mum selam verse. Esselamu aleyküm ve rahmetullah deyiverse. Namazı dedim Ne olur? namazı batıl olur demedi. Ne dedi biliyor musun? Hocam dedi, her yiğidin dedi bir yoğurt yiyiş şekli var. <gülüyor> bak şimdi, bak şimdi, bütün cinler, şeytanlar başıma toplandı. Dedim hocam, kusura bakma, yiğitten yiğide dedim farkı var. وَكَلِّمِ النَّاسَ عَلَى قَدَرِ عُقُولِهِمْ Resulullah buyuruyor aleyhisselam insanlara akıllarının alacağı şekilde konuşun. Çocuğa biz tevhid'i öğretiriz çocuğun anlayacağı şekilde ama 25 yaşındaki gencin anlayacağı şekilde de tevhid'i öğretiriz Allah'ın izniyle. İkisinin aklına göre konuşursun. Hocam dedim yiğitler dedim çeşit çeşittir. Bazı dedim yiğitler yoğurt taşının içinden dedim alır. Yoğurdu kaşıkla dedim yer. Bazısı yoğurt tasını kafasına diker dedim öyle yer yoğurdu. Bazısı da dedim yoğurt kasesini yere döker oradan yalıya yalıya dedim yer. Sen dedim hangi yiğitlere dedim giriyorsun? Allah'a yemin olsun kaçacak delik arıyor ama nasıl kaçsın Allah'a yalvarıyor. Yani istiyor Allah'tan bir fereç ona gelsin bir çıkış yolu gelsin. Oraya bakıyor, buraya bakıyor. E şimdi ilkten hürmetkar davranarak söze başladım ya. Sonra bir de arkadaşlığımız da var. Tanıyorlar da sonra beni. Ters bir şey söylese, 40 okla kar yağığı ne yapacak? Üstüne döküldüğünü bilecek. Allah'tan bir ferec istiyor. Oraya bakıyor, buraya bakıyor. Elhamdülillah Allah bir ferec gö gönderdi ona. Müezzin geldi. Dedi, Hocam dedi gitmiyoruz mu? Dedi gidiyoruz dedi. Atladılar motorsiklete. Gittiler kurtuldular. Kardeşler, namaz insanın üzerinden hiçbir zaman için sakıt olmayan bir ibadet. Bak hac sakıt olur insanın üstünden. Hac sakıt olur. Nasıl sakıt olur? Kabe-i Muazzama'yı kafirler e, muhasara, muhasara altına alırlar, yollar tıkanır, yasaklanır, senden sakıt olur. Oruç sakıt olur insanın üstünden. Nasıl sakıt olur? Bir mide kanaması geçirirsin, doktorlar gelirler mideni söker çıkarlar oradan takarlar bir ceviz kabuğu kadar bir şey. Oruç tutamazsın derler, oruç tutmasın. Onun yerine fidye verirsin, fıtra verirsin, o ayrı bir şey yine. Ondan sonra zekat da sakit olur insandan. Çıkardın zekatını koydun geldi efendime söyleyeyim hırsız çaldı. İkinci bir zekat vermen farz değil. Çünkü Allah için çıkardın zekatı. Hırsız çaldı. Ne kaldı geriye? Namaz. Namaz. Ölmedikten sonra namaz insanın üstünden kalkmıyor. Ha kafanı hareket ettirmeye mecalin yok. Bitkisel hayata geçtin. İşte o zaman namaz kılmayacaksın. Allah senden istemiyor. Elin kırıldı, kolun kırıldı, gözünden ameliyat oldun, belinden ameliyat oldun, midenden ameliyat oldun, bilmem nereden ne oldun, muhakkak namaz kılacaksın. Onun kolaylığı var. Ama namaz kılacaksın. Devamlı ibadetlerimizden en birincisi namaz. O zaman namazı ne yapalım? Adam gibi kılalım. Camileri terk etmeyelim. Eğer biz camileri terk edersek, onlar kendi istedikleri gibi çalarlar, istedikleri gibi oynarlar. Çünkü adamlar gerçekten bilmiyorlar. Gerçekten namazın hikmetini, kerametini bilmiyorlar. Gidip onlara ne yapacağız söyleyeceğiz. Devamlı şekilde. Yine benim kayınpederimin mahallesinde bir durum vardı bir imam. Allah'ım hayır versin kayınbeder dedi bu dedi Tevfik Efendi'nin dedi şeyi talebesi benim için hocam dedim size dedim bir şey dedim söyleyebilir miyim namaz hakkında mı dedi evet dedim ya o dedi zaten dedi hocam dedi başımızın dedi etini dedi yiyordu dedi o dedi öldü dedi yerine dedi kaldın sen ya kardeşim Allah rahmet etsin Tevfik Efendi gerçekten giderseniz Manisa'ya sorun Tevfik Hoca nasıl bir hocaydı diye vallahi dört başı mamur namaz kıldırıyordu Dört başı namaz kıldırıyordu. Bu insanların e, katında yapabileceklerin en güzelini yapıyordu. Niye sen eğri büyürü namaz kıldırıyorsun, yamuk yumuk namaz kıldırıyorsun, sünnete uygunsuz namaz kıldırıyorsun da millet efendime söyleyeyim bundan rahatsız oluyor. Kıldır bakalım Kabe imamı gibi. Senden efendim müşteki olan olacak mı? Neyse baya bugün hikayeyle geçti şeyimiz vaktimiz. Evet. Evet. Lahüle ve la illa <tuhlar> bir kimsenin malı az, çoluk çocuğu çok, namazı güzel olursa, yani Sünnete mebni bir namaz kılar ve kıldırırsa, Subhanallah ve Müslümanları gıybet etmezse, Allahu Akbar. gelecek birazdan. Kıyamette onunla yan yana oluruz diyor Resulullah. Ya bak basit ya. Bizden istenen vallahi atla deve değil. Bir kimsenin malı az. Ne demek malı az? Malı az ne demek? Yani kendisinin ihtiyacı olan malı olacak ve mal onun için ilah olmayacak demek. Zengin Müslüman... Fakir Müslümandan evladır. Çünkü infak ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Muhtaç olanlara yardım ediyor. Allah Azze ve Celle öyle bir ibadet var ki hem malla hem canla hem de neyle yapılıyor? Malla canla başka bedenle yapılan bir ibadet var. Bu da cihat. Mücahidi neyle teçhiz edeceğiz? Neyle Allah'ın düşmanlarına karşı? Savaş aletleri elde edip de kendi vatanımızı, efendim memleketimizi, <gülüyor> yurdumuzu, yuvamızı, <gülüyor> dinimizi, diyanetimizi, mukaddes hatımızı savunacağız. Helalimize füze atarken biz ok mu atacağız onlara. İşte malı az olma durumu yani gözünde malı ne yapmayacak büyüyüp de ilah derecesinde tağut derecesinde olmayacak. Çoluk çocuğu da çok olacak. Çünkü Resulullah ne buyuruyor Aleyhisselam? Siz diyor evlenin. Çoluk çocuğunuz diyor çok olsun. Ahirette diyor ben sizin çokluğunuzla diyor ne yapacağım? Fahredeceğim. edeceğim. Eğer benim çoluğum çocuğum fazla olursa, çoluğum çocuğum ben öldükten sonra bana hayır duada bulunursa Allah azze ve celle onların duası sebebiyle ne yapacak? Bana merhamet edecek. Bir de namazı güzel olursa, e kardeşim sen namazın farzını, vacibini, sünnetini, müstehabını, namazın bozarını, bozmasını öğrenirsen, uygularsan namaz güzel olur. 40 sene olmuş namaz kılalı adam daha namazla alakalı hiçbir meseleyi açıp hadislerden ne yapmamış bakmamış nasıl güzel olacak bunun namazı? Nasıl güzel hocam? Ben gördüm böyle. Onu inşallah sonra, dersden sonra konuşalım tekrar nasıl olacağını. Hmm. Allah razı olsun bu da güzel bir şey bak. Çünkü namazdan önce taharet lazım tabi. Abdest lazım. ha Bir de Müslümanları gıybet etmezse. Gelecek şimdi. Müslümanları gıybet ettiğinde başına ne gibi musibetler geliyor? Gıybet tatlı bir şey. Allah ağzımızdan bal damlıyor anlatırken. Ama ağzımızdan burada bal damlıyor ama yarın ötede neremizden ne damlayacak Allah biliyor. Evet. Peygamber Efendimiz buyuruyor Aleyhisselam, işte onunla diyor ben yan yana oluruz cennette. Evet, dedikodunun çok kötü olduğu, maddi ve manevi zararlara sebep olacağı, ortalığı ifsad etmeye, pisletmeye yeteceği de bildirilmiştir. İmam Tirmizi rahimahullah bir e, hadis bize rivayet ediyor. Hadis Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizden geliyor. Ee, Resulullah ile vesselam Hazreti Ayşe validemiz bir gün oturuyorlar e, evlerinde bir kadın geçiyor tabi o gün evleri bizim gibi çelik kapılar melik kapılar falan yok böyle panjurlar manjurlar yok bir kilim asılı evin kapısında kilimi indiriyor kimse o kilimi gördükten sonra kapıyı ne yapmıyor açmıyor zorlamıyor hırsızlık zaten yok bir kadın kapının kilimi kapısı yan tarafa indirilmiş bir kadın görüyor ama boyu kısa. Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu anha boş bulunuyor. Kısa boylu kadın diyor. Birisini vasfediyor. Subhanallah. Subhanallah. Bize sorulsa normal bir şey. Kısa boyluydu, kısa boylu dedim. Uzun boylu da cüce mi dedim? Öyle deriz biz. Hemen kendimize bir pay çıkarırız. Hazreti Ayşe de radıyallahu anha onun boyunun kısa olmasıyla yani vücudunun şekliyle, şemailiyle ne yapıyor onu? Tesmiye ediyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam "Ey Ayşe, bu senin sözün denize atılsaydı, dökülseydi denizi kokutur, kirletirdi." buyuruyor. Halbuki ne var bu sözde bize göre? Kısa boylu kısa boylu. Uzun boyluydu da selvi boyluydu da ben ona bir karış demedim ya. Böyle deriz biz hemen ne yaparız? işi okmaya çalışırız. Ne diyor? Öyle bir kötü söz söyledin ki denize diyor dökülseydi ifsad ederdi diyor denizi. Halbuki deniz ifsad olmaz. Ne pislikler denize dökülüyor. Kokuyor mu deniz? Kokmuyor. Ama manevi bir şekilde öyle bir vebal altına girdin ki bunun... Ancak ve ancak gidip meselesi onunla helallaşmaktır. Bunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize bildiriyor. Evet, kardeşlerim dedikodu yapmak ahirette husrana sebebiyet verir. İnsan bu dünyada birçok hayruhasanat yapacak. Ahirette ikra kitabek dendiğinde kitabı eline verilecek alacak kitabı bir okuyacak, bakacak. Sübhanallah. Sübhanallah ve şunu söyleyecek. Mali haza'l kitab. La yugadiru sagiratan ve la kabiratan illa Sübhanallah. Bu kitaba ne olmuş ki? Ne küçük demiş, ne büyük demiş. Yaptıklarımızın hepsini kaydetmiş. Yani yaptığımız hiçbir şey hayır olarak gizlenilmeyecek. Görülmeye değer addedilmeyecek, hepsi görülecek ama şerden de ne işlediysek o muhakkak Allah tarafından bizim önümüze getirilecek ve onun gereğini ne yapacağız? Ahirette göreceğiz. Ha, bakacak ki kitaplarına Allahu Ekber şu kadar namazım vardı, bu kadar orucum vardı, bu kadar sadakan vardı, bu kadar hayru hasenatım vardı, güzel davranışlarım vardı. Bir tanesi kalmadı. Ya Rabbi ben bunları işlemiştim bunları göremiyorum. E kolum sen bunları işledin ama kimisini dövdün, kimisini sövdün, kimisine zulmetti. Onların hakları sana geçti. Sen onların haklarını ödeyebilmen için öyle bir durum yok şimdi artık. Senin yaptığın bütün güzel hayru hasenat, ibadetler, taatlar onun hasene defterine yazıldı. Tabi hadis biraz daha uzun ve değişik versiyonlu şimdi onu da söylesek zaten bir saat Kaç o, ne kadar oldu? Bir saat, ee, bir saat oldu. Birazcık e, bir tane daha kaldı. Onu da inşallah e, zikredelim. Bu meseleyi burada inşallah noktalayalım. Evet. Şimdi kim dedikodu yaparsa hasenatından kaybedecek. Bunu öğrendik. Ama bunun yanında Dedikodusu yapılan kimseler de üzülmemeliler. Üzülmemeliler. Benim dedikodum yapılıyor diye. En büyük dedikodusu yapılanlar peygamberler. Bir kimse salih olduğu halde, salim olduğu halde, selim olduğu halde, doğru olduğu halde dedikodusu yapılıyorsa demek Rasulullah Resulullah Vesselam'ın ve diğer Peygamberlerin yollarından gidiyorlar ki, gidiyor ki onların ne yapıyor? Dedikodusu yapılıyor. Kıyamette bir kimse sevap defterinde yapmadığı ibadetleri görür. İmam Haraiti rahimahullah bunu ne yapıyor? Ee, kaydediyor. Bunlar seni gıybet edenlerin sevaplarıdır denir. Diyecek adam. Ya Rabbi bu namaz kılmadım, bu kadar sadaka yapmadım, bu kadar efendime söyleyeyim, uğraşmadım yani senin için. Bunlar nereden geldi diyecek, acayibine gidecek. Allah diyecek o zaman Celle Şanuhu, seni dedikodu yapanlar, seni gıybet edenler. Onların sevapları sana geldi. İbn-i Dünya, Rahimehullah bir kimsenin yanında din kardeşi gıybet edilir de, yardıma muktedirken ona yardım etmezse, Yani ben tevbe ettim, birisi yirip yırtıyor beni. Aslan da ne yapıyor? Biliyor ki benim tevbe ettiğimi, bundan vazgeçtiğimi söyleyebilir orada insanların yanında. muktedir beni savunmaya savunmazsa, Allah Sübhanehu ve Teala o kimseyi dünyada ve ahirette rezil eder. Kardeşlerim, böyle bir duruma düşmemek için bugün başkalarının dedikodusunu, Yapanları biz dinlersek yarın bizim dedikodumuzu başkaları dinler. Öyle değil mi? Yani yılanı sen ne kadar beslersen besle, yılanı sıktığında yılan seni ısırır. Akrep ne kadar bekler beslersen besle akrebi, üstüne bastığında seni sokar. Peygamber'e bile akrep sokmuş aleyhissalatü vesselam. Demek akrebin vazifesi sokmak. İnsanlara zehir akıtmak. Bu dedikoduculara mahal verirsek, başka din kardeşimizin dedikodusunu dinlersek, bir günde bizim dedikodumuzu dinlerler. Biz kendi dedikodumuzu millete dinletmememiz için başkalarının dedikodusunu dinlememeliyiz. Tamam mı? Onlara sahne vermemeliyiz. Dedikoduculara sahne vermemeliyiz, pazar açmamalıyız. Evet, evet. ayet-i kerimenin son iki kelimesi. Vette diyor Allah Celle şanuhu. Vette kullâh. Hücurad suresi 12. ayet-i kerimenin <gülüyor> sondan 2. kısmı. Yani Allah subhanahu ve teâlâdan layıkı ve cihile. Nasıl korkulması gerekiyorsa öyle korkun, azabından ve ikabından çekinin Allah buyuruyor Celle Şanuhu. Rabbimiz Celle ve Ale, bizi rızıklandırdığı, yarın ahirette bizi sorguya çekeceğini bildiğimiz, bu sebeple bize mükafat yahut da mücazatla karşılık verecek olduğunu bildiğimizden dolayı Allah Azze ve Celle'nin emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınmamız lazım. Nasıl korkulması lazım Allah'tan? Mesela babamız oğlum bugün dağa gideceksin odun getireceksin. 2 eşek yükü odun getireceksin. Deyince biz bir eşek yükü odun getirip yan yatabiliyor muyuz? Yok. 2 eşek yükü odun getirmemiz lazım. Ya babamız babamız en fazla iki tokat atar bize. Ve sonra tekrar ne yapar? Bağrına basar. Babamızı kızdırmamak için bile iki eşek yükü odun getirecek dedikten sonra ne yapıyoruz şimdi? Hemen dağa gidiyoruz. Biz dağda yaşadığımız için biliyorum. Yani. Onun için dağdan bayırdan misal veriyorum. Resulullah da aleyhissalatü vesselam, sahabenin bildiklerinden onlara misal getiriyordu. Dağ çocuğumuz olduğu için giderdik dağa. iki eşek yükü odunu keserdik. Bir yükü sarar eşeğe getirirdik birazcık istirahat eder öğle namazını kıldıktan sonra tekrar gider kestiklerimizi sarar getirirdik ama babamızın dediğini yerine getirirdik şimdi ilk önce Allah Azze ve Celle'ye itaat edecek insan ondan sonra ana babasına itaat edecek yani burada Allah Azze ve Celle'den layıkı vecile korkun, çekinin onun ikabından demesi, Allah'ı gadaplandırıcı meselelere burnunuzu sokup karışmayın onlara. Evet. En son kelime, Hücurat Suresi 12. ayette en son kelime, La ilahe illallah, Subhanallah. Allah korkutuyor, korkutuyor, korkutuyor. Ondan sonra da ne yapıyor? Yüreğimize su serpiyor. Bizim Rabbimiz böyle bir Rab. Tek taraflı Rab değil. İki taraflı Rab. Hem karşı gelenlere azap edeceğini söylüyor, itaat edenlere de merhamet edeceğini söylüyor. Evet. İnne Allahe tevvâburrahîm. Allaha tevvabur rahim muhakkak ki Allah celle ve ala tevbeyi çok kabul edendir. Çok merhamet edendir. Yani ne yaparsanız yapın kullarım velev ki şirk dahi koşmuş olsanız eğer bundan tevbe eder, pişmanlık duyar da bana dönerseniz, istiğfar ederseniz beni ne yapacaksınız? günahlarınızı bağışlar olarak <gülüyor> bulacaksınız. Burada bize ne var? Bir müjde var. Yani devamlı şekilde korku içinde olmayın. Ama devamlı şekilde de rehavet içinde olmayın buyuruyor Rabbimiz Celle ve Aley. Yani bütün günahları irtikab etseniz bile bilin ki tevbe ettiğiniz müddetçe Rabbiniz olan Allah Celleşânuhu'yu sizi bağışlayıcı olarak bulacaksınız. Allah'tan ümit kesmeyin diyor. Umutsuz olmayın. Zira ondan başka gidilecek kapı yoktur. Rabbimiz Cellevelâ cümlemizi bağışlasın. Günahlara düşmemize fırsat vermeyerek bizleri korusun. İslam kardeşliği neyi nasıl emrediyorsa öyle kardeş olmayı bize nasip etsin Amin. birlik ve beraberlik içinde olmamızı engelleyecek durumlara düşmemizden de bizleri sakındırsın. Bizleri ilimli, hilimli, sabırlı, gayretli ve hanislerden eylesin. Ve sallallahu ala nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve ve selamu alaykum